Özel bir ürün için fiyat belirlerken piyasaya göre mi hareket etmeliyiz yoksa kendi istediğimiz fiyatı verebilir miyiz? İslam'da serbest piyasa ekonomisi var. Yani arz ve talebe göre fiyatlar belirlenir. İşte 10 lira, 11 lira, 12 lira. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe-i kiram geliyor diyorlar ki ürünlerin fiyatları yükseldi ya Resulallah Siz buna müdahil olsanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki inna allaha huva'l musair fiyatları belirleyen Allah Azze ve Celle'dir peki nedir yani ürün fazla olur fiyatı düşer peki ürün az olur talep çok olur o zaman fiyatlar yükselmiş olur yani arz talep o piyasa kendi koşullarında bunu ayarlar. Ama ne zaman birileri piyasayı zehirliyorsa, o zaman devlet müdahil olabilir. Yani böyle kara borsacılar vesaire varsa. Şimdi bu kardeşimize gelelim bundan hareketle. Elbise dikiyor, insanlar getiriyorlar. Orada mutlaka bir piyasa vardır. Onun ayarındaki bir terzi kaça dikiyor bunu? Bir terzi ona dikiyor biri 11 liraya dikiyor, biri 12'ye dikiyorsa o zaman bu kardeşimiz 10-12 lira arasında bir fiyat verebilir 10-12 lira arasında peki yani 10-11-12 arasında fiyatlar değişiyor o elbise o paraya dikiliyorsa bu 15 lira alıyorsa o zaman gabne fahiş olur yani karşı tarafı aldatmış olur böyle yapmayacak e, piyasaya bakacak kendi sanatına bakacak. Kaç liraya bunu dikiyorlar onun ayarındaki, onun sınıfındaki terziler ona göre bir fiyat belirleyecek.